<gülme> ama ba'd ve e pues <gülüyor> <Değerli gülme> arkadaşlar. Öncelikle Kurban Bayramı'ndan sonra başlayacak olan birkaç programdan bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili ilan etmek istiyorum. Birincisi, Allah nasip ederse Kurban Bayramı'ndan sonra Cumartesi günleri belirlenecek olan tarihte belirlenecek olan zamanda erkek çocuklara bir kurs açacağız. Cumartesi günleri olacak bu kurs. Kur'an-ı Kerim eğitimi ve onun yanında ileriki zaman dilimlerinde de Arapça eğitimi olacak. Cumartesi günleri, onun vaktini belirleyeceğiz. En az... Ee, kursa gelecek olan çocuğun ilkokul yaşında yani 7 yaşında olması lazım. Belli bir seviyeye gelmesi olması lazım. Sizler ne kadar evinizde çoluğunuzu çocuğunuzu bir seviyeye getirir, hazırlar. Ee, Kur'an-ı Kerim öğretme konusunda bir altyapı verirseniz, burada çocuklardan o kadar çok e, istifade hasıl olur. Çocuklar o kadar seri bir şekilde, hızlı bir şekilde bir seviyeye gelir. Yani evlerinizi de aslında bir okula, bir medreseye çevirmeniz lazım. Yani çocuk evde Allah'ın kelamını öğrenmeye çalışsın, Allah'ın kelamını her akşam okumaya çalışsın. Burada böyle bir program yapma, programa başlama niyetindeyiz. Allah nasip ederse duymayan arkadaşlar, buraya bugün gelmemiş olan arkadaşlar, gelen arkadaşlar gelmeyenlere duyursun, haber versin. Dediğimiz gibi en az gelecek olan çocuk 7 yaşında olsun. Ondan aşağı olan çocuklar zaten burada zapt etmesi, bir şeyler öğretilmesi zor. Böyle 7 yaşında ve üzerinde olan çocuklara bir program başlanacak. Bayanlarla alakalı da ikinci bir program var. O da cumartesi akşamları. riyaz Salih'in dersinden önce saat 7'de bundan önce başlamıştık Arapça programına. Arapça dersine 0-1. seviye yedi. O Medine İslam Üniversitesi'nin Resulullahal Arabiya adlı bir kitabı var. Onun yaklaşık olarak 4-5 ünitesi okunulmuştu. Ee, gelenler bu manada istifade ettiler. Araya Ramazan girdi ve şu anda Kurban Bayramı geliyor. Bu arada da bir program yapmadık. Bayramdan sonra o programda yeniden tekrar sıfırdan başlayacak. Gelmiş olan, katılmış olanlara bir tekrar olacak. Ee, yeni gelenler de sıfırdan başlama imkanı bulacak. Arapça dersinden sonra da Riyaz-ı Salih'in dersine katılır Bu şekilde hem Arapça dersi hem de hadis dersleri bir anda yapılmış olur. Yani erkeklerin Allah'ın dininde dinini öğrenmeye ihtiyaçları olduğu kadar bayanların da ihtiyaçları var. Yani erkekler bir şeyler öğrenirken, tevhidi öğrenirken Kadınlar evde cahil kalmamalı, hele hele bu dönemde bu çağda insan başı boş kaldığında ona sahip çıkacak. Birçok fitne fitne var, işte televizyon var, komşular var, çevre var, cahil akrabalar var, aileler var. Bir de bakıyorsunuz ki kadınlar evde boş şeylerle uğraşıyorlar. Yani erkek olarak bir erkek olarak bir kişi hanımına sürekli sormalı namazlarını kılıyor mu? Namazlarını vaktinde kılıyor mu? Kur'an-ı Kerim okuyor mu? Hatim yapıyor mu? Bu ay kaç tane hatim yaptın? En son ne zaman hatim yaptın? Bu yani bu konuda teşvik etmesi lazım. Eğer erkek bu konuda kadını teşvik etmezse bir de bakıyorsun ki kadın erkeği başka yerlere çekip teşvik etmeye çalışıyor. O sebeple buna dikkat edelim. Evet. Şimdi kalmış olduğumuz namaz ile ilgili ahkama, hükümlere geçebiliriz. Ama ondan önce şuna da işaret edelim. Bizim burada bizimle Arapça okuyan yaklaşık 3 yıla değin 3 yıldan bu yana Arapça okuyan kardeşlerimiz arkadaşlarımız var. Pazar günleri bu arkadaşların dersleri devam ediyor. Bu hafta Kuveyt'ten, yurt dışından gelen bir arkadaş. Burada arkadaşlar Arapça dersi okuttu, Arapça olarak gramer dersini okuttu. Çok e, şaşırdığını söyledi arkadaş, maşallah dedi. Yani kardeşler, arkadaşlar sabretmişler. Arapça gramer dersini anlayabilecek, bir Arap'tan anlayabilecek bir seviyeye gelmişler. Bu aslında onlar için bir başarıdır. Güzel bir seviye kat edilmiş. Gerçekten ben de aynı şeyleri söylüyorum. Yani sabrın, e, sebatın e, semeresi burada bir daha da ortaya çıkmış oluyor. Yani Allah Resulü Aleyhissellemef diyor ya, "Men yuridi llahu bi hayran yufakkihu fi'd-din." Allah Teala hayrını dilediği bir kimseyi dininde fakih kılar. Dininde fakih kılar. Dinin tüm alanlarında başlangıçta usulünde, tevhidle, akaidde, sonra furuunda, bunların hepsini bu din kelimesi kapsar. Hatta bunun içine zımnen Arapça öğrenmek de girer. Çünkü dini Anlamak ancak Arapçayla olur. Yani bir insan bütün ısrarlara rağmen, bütün ilan etmelerimize rağmen, eline gelen, ulaşan tercüme kitaplara rağmen, hala ilim okuma konusunda bir gayret sarf etmiyor, ibadet etme konusunda bir gayret sarf etmiyorsa, فَلَا يَلُوْ مَنَّ اِلَّا Kendinden başka kimseyi ne yapmasın? Kınamasın, suçlanmasın. Demek ki mahrum. Demek ki allah Teala'nın kendisi hakkında hayır dilediği kişilerden değil bu kimse. O sebeple ben bu arkadaşlara, bizim o Arap gidersine gelen, uzun yıllardan beri takip eden ve bu seviyeye ulaşan arkadaşlara yani teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Allah bu kardeşlerimizin sayısını arttırsın, azimlerini arttırsın. Evet. En son namaz ile ilgili hükümlerle alakalı olarak Nereye değinmiştik? Hangi konuyu almıştık? Selam ile değindik. Ezanla alakalı değindiğimiz hususlar oldu. Öncelikle dedik ki ezanın hükmü nedir? Kursa, farzı kifaye eder dedik. dedik. Farzdır dedik. Farzı kifaye eder dedik. Ezanla alakalı yapılan bazı hususlara, yanlışlara, bidatlere değindik. Bunların e sonra sabah ezanında hayye alel falah ile ilgili Kardeşimiz soru sormuştu, ona değindik. Ezan sırasında, vakamet sırasında eşhedü anne Muhammed'e Resulullah parmaklarla, baş parmaklarla gözleri öpmenin bidat olduğuna değindik. Ezan doğasındaki bazı sahih olmayan lafızlara değindik. Şimdi bugün başka namazla alakalı cemaate doğru giderken yapılması gereken bazı edep ve ahkama değineceğiz. Namaza giderken yapılan hatalardan bir tanesi de arkadaşlar hızlı bir şekilde koşarak hızlı adımlarla namaza gitmek. Özellikle de özellikle de <gülüyor> namaza kamet geldikten sonra namaz için kamet getirildikten sonra insanların sanki 100 metre koşusuna katılıyormuşçasına böyle hızlı bir şekilde koşarak Ön safa imama o rekatta yetişme gayretiyle caminin içinde gümbür gümbür koştuklarını görüyorsunuz. Bu da büyük bir hata. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh, rivayet ediyor bu hadisi. Buhari'de bu hadis. İza semi'tumul ikamete femçû ilâs-salâh ve aleykum bis-sekineti vel-vekâr <gülüyor> Namaza geldiğinizde kameti duydu duyduğunuz zaman Namaza kamet getirildiğini işittiğiniz zaman namaza yürüyerek gelin, yani koşmayın. Bu aleikum bi'ssekine ve sekinet ağır başlı. Walwakar, yani, hadi sakin bir şekilde gelin diyor elihi sallallahu aleyhi ve sellem. tusri'u hadisin devamında diyor ki elihi sallallahu aleyhi ve sellem. tusri'u acele etmayın, koşturmayın. Fma adrak tum fcelu Yetiştiğinizi namaza hangi rekatta yetiştiyseniz or oradan kılın. Oradan devam edin. Ve mâ fâtekum Kaçırdığınızı da ne yapın? Fe mu Tamamlayın. Kaçırdığınız rekatları da koşmadığınızdan dolayı ağır bir şekilde, ağırbaşlı bir şekilde yürüdüğünüzden dolayı imama birinci rekatta yetişmediyseniz ikinci rekatta yetişmiş olursunuz. Ne yapacaksınız? Namazınızı tamamlayacaksınız. Eksiniz tamamlayacaksınız. İlim ehli diyor ki bir insan namaza geç gelirse eğer ikinci rekatta yetiştin, üçüncü rekatta yetiştin, dördüncü rekatta yetiştin. Hangi rekatta yetişirsen o senin ilk rekatın oluyor. Yani racı olan görüş bu. Bunun aksini söyleyen fukaha da var ama racı olan görüş. Sen imama üçüncü rekatta yetiştin. İmamın üçüncü rekatı ama senin birinci rekatın, ilk rekatın. Buradaki takılmamız gereken adab namaza ağırbaşlı vakarla gelmek.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 Caminin tabanı tahta olan, ahşap olan camilerde gümbür gümbür koşulduğu zaman değil mi? Ne kadar nahoş bir manzara ortaya, ses ortaya çıkıyor. İkincisi, sen namaza koştuğun için nefes nefese kaldın, terledin. Allahu Ekber diye tekbir getirdin ama sen namazda ne yapıyorsun? Nefes toplamaya çalışıyorsun. Nefesinin normale dönmesini çalışıyorsun. Bununla mı uğraşacaksın? Namazda huşuyu yakalamakla mı? Namazda Fuşuğu yakalamakla mı uğraşacaksın? Şimdi. Takınılması gereken başka bir edep arkadaşlar. Namazı camide beklediğimiz sürece, hatta bir rivayette, namaz için abdest alıp yola çıktığımızda ne yapmamamız lazım? Parmaklarımızı birbirine kenetlenmememiz, geçirmememiz lazım. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki rivayette, İlâ tavadda ahadukum lissalâh Bu da Ebu Hureyre rivayeti. Sizden birisi namaz için abdest alırsa, فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ Parmaklarını birbirine ne yapmasın? Geçirmesin. Tabu bu rivayetin kayıt altına alan başka bir şey var. Bize belirtiyor. O da namaz için yola çıktığımızda, yürüdüğümüzde. Diyor ki Aleyhisselam. Bu ilk rivayet Tabarani Eusat'ta rivayet ediyor. Diyor ki ikinci rivayette <gülüyor> Kab ibn Ujra, ida tavadda ate, fa ahsen tavudu abdestini aldığında ve iyi bir şekilde abdest aldığında Sonra karşıda, âmiden iler sonra namaza gitmek için evinden çıktığında, fala tuşab bi beyne asabi Ne yapma? Parmaklarını birbirine geçirme. Tabi. Daha hususi daha kayıt altına alınmış başka bir rivayet var. Diyor ki: "İza kunta fil mescid fe la ee, rivayette diyor ki: "Eğer sen mescitteysen ve parmakların birbirine değmiyorsa, sen namazdasın. Namazı bekledin mi? Aleyhissalatu vesselam diyor ki: Namazda olduğun, namazı beklediğin sürece, namazı beklediğin sürece sen namazdasın diyor Namazı beklediğin sürece sen namazdasın. Onun sevabını alıyorsun. Onun ecrini alıyorsun.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 ve ezan bittikten sonra Ebu Huraira camiden çıkan bir adamı görüyor. Fakale, ama hada, fakat asa Ebel Kasım diyor ki Ebu Huraira radıyallahu anh. Bu hadisi imam Müslim rivayet ediyor. Bu diyor namaz, ezan namaz için ezan okunduktan sonra çıkan var ya bu adam. Fakat asa Ebel Kasım, Ebu Kasım'a kim o Ebu Kasım? Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ne yaptı diyor? İsyan etti. Niye ilimehli bunun illetini araştırıyorlar diyorlar ki başka bir rivayette de Aleyhisselam diyor ki İla bu diyalisala namaza başlandığında adber al şeytan arkasını döner ve yellene yellene ses çıkarak yellene yellene arkasını dönerek gider hatta layesme ettevin ta ki Aris Buhari'de ezanı duymamak için diyor bunu yapar şeytan.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 La yakhrucu ahadun min el mescid ba'da en nida' illa ahadun yuridu errucu'a ileyhi aw munaafiq. Sa'id ibn Musayyib diyor ki Ezan okunduktan sonra namazdan namaza ezan okunduktan sonra camiden ancak şu iki kimse çıkardı. Ya namaza tekrardan geri dönmek için çıkan kimse, abdest alacaktır dışarıda veya hutta tekrardan dönmek için yani bir ihtiyacını giderip hemen yetişecek. Ya da münafık olan kimse. Ya da münafık olan kimse. Yine rivayet var. Tabarani-i Evsat'ta rivayet ediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ref edilmiş bir rivayet. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam La yesma'un nida'a fî mescid thumma yakrucu minhu illa lihâca thumma la yercu'u ileyhi illa münafık Ezan okunduktan sonra camiden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 bitmiş olmasına o camiden, o camiden çıkıp diğer oradaki camideki namaza gitmenizde bir beyiz yok. Ama namaza girdin sonra çıktın ve hiçbir gerek şey yok. Bu nedir arkadaşlar? Münafıklık alametidir. Yapılan başka hatalardan bir tanesi de arkadaşlar.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 durması. Tabii bu şunu gerekli kılmaz. Yani camide mubah olan, haram olmayan şeylerin konuşulmasının yasak olduğunu gerekli gerekli kılmaz. Bazıları da zannediyor ki camide dünya ile alakalı hiçbir şey konuşulmaz. Evet asıl olan camilerde Allah'ın zikri, Kur'an-ı Kerim, namazdır.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 Sabah namazını kıldı yerden ayrılmazdı Aleyhisselatü Vesselam. Orada otururdu, orada beklerdi. Hatta tatlı akşam güneş doğana dek, güneş doğana kadar, bu da bir sünnettir İnsanın güneş doğana kadar sabah namazını kıldı yerde beklemesi. Ama tabi eğer imam ya da müezzin gelir, hacı abi camiye kapatıyoruz, çıkman gerek, derse o ayrı. Diyor ki, فإذا طلعت الشمس قاما Güneş doğduğunda alehissalatu vesselam ne vardı kalkardı. Okano yetahaddasun Cabir radıyallahu anh sahabenin peygamber aleyhissalatu vesselam'la olan bu ilişkisini anlatıyor. Diyor ki ve sahabeler diyor konuşurlardı kendi aralarında ve yahuduna fi emril cahiliye ve cahili dönemindeki bazı konulardan bahsederlerdi. Feyadhahkun Sahabeler mescitte ne yaparlardı? Gülerlerdi. Ve <gülüyor>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 yani adam orada Kur'an okumaya çalışıyor. Buradakiler yüksek bir sesle kendi aralarında sohbet ediyorlar. Mubah, mubah olsa bile. Bu hususta ne değil? Doğru değil. Kerih görülmüş çünkü diğer namaz kılan insanlara ne yapıyorsun? Eziyet veriyorsun. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh Nebi aleyhissalatü vesselama ref ediyor bu hadisi. Diyor ki Aleyhissatü vesselam. Seya kunu fi ahiriz zaman qawmun yajlisuna fi mesacid. <Sessizlik> Halakan halaka. Ahir zamanda Allahu Teala'nın mescitlerinde halkalar şeklinde oturmuş insanlar göreceksiniz. Camilerde halka halka oturmuşlar. İmam Muhammed Dünya, onların imamı başındaki sohbetin konusu ne? ...dünya olacak. Diyor ki a.s. فَلَا تُجَالِصُوهُمْ Onlarla oturmayın. فَاِنَّهُ لَيْسَ لِلّٰي ف۪يهِمْ حَاجِ Allah-u Teala'nın öyle kimselere... ...ihtiyacı da... ...yoktur. Allah-u Teala'nın öyle kimselere ihtiyacı yoktur. Bu hadisi i̇bn Hibban Sahihinde... ...rivayet ediyor. Tabarani aynı şekilde. Şehir Albani silsile sahihada... ...bu hadisi hasen olarak zikrediyor.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 bazıları namazda sütreye doğru namaz kılmayı kişinin kendisiyle secde edeceği yere bir sütre koyması hususunu bazı alimler farz olarak görüyor. Vacip olarak görüyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan olan rivayette buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam İzâ salla ehadukum felli ysli ila sutre farz olduğunu söyleyenler sutrenin vacip olduğunu söyleyenler bu hadisi zikrediyoruz diyor ki aleihi sattu vesselam iza salla ahadukum sizden birisi namaz kıldığında felli ysli ila sutra bir sutreye doğru namaz kılsın vallayedunu minha ve bu sutreye yakın dursun Adam namaza durmuş, 15 metre ilerisinde direk var. Zannediyor ki o stresi onun. Aldık bu mesele özellikle umdetül ahkam şerisinde, namazla ilgili hükümlerde. Ama cumhur, ilim ehlinin cumhuru, sütrenin, namazla sütre edinmenin farz olmadığını, sünnet olduğunu söylüyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam soruluyor rivayet Müslim'de. Su ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an sutretil musalli Namaz kılan kimsenin stüresi nasıl olmalı? Diyor ki aleyhissalatü vesselam فَقَالَ misle مُعَخَّرَةِ الرَّحِلِ Atın ya da devenin, eğrinin arkasındaki yükseklik gibi. Yani ilim bunu neyle tahdit edip neyle belirliyor? Bir zira' a. Yani stürenin en azı ne kadar olmalı? Bir zira' a. Olmalı. Yani bir arşın parmak uçlarından birteye kadar olan mesafeye biz ne diyoruz? Zira diyoruz. <gülüyor> Tahiyyutul Mescid ise arkadaşlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın camiye giren kimsenin oturmadan önce kılmakla emrettiği bir namaz. Bu namazın da hükmü bir, bir kısmı alimler tarafından farz olarak görülmüş. Evet, Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Ebu da Es-Sulemi diyor ki Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal İza dekhal ahadukumul mescide fel yerkeğ Sizden birisi camiye girdiğinde iki reket namaz kılsın. Kable en yeclise Neyden önce? Oturmadan önce. Yani camiye geldin, namazdan önce, namazdan sonra ve iki rekat namaz kılmadan oturdun. Ne yaptın? Peygamber aleyhissalatü vesselamın nehyini, yasağını çiğnemiş oldun. Ve fi aleyküm Aleykum selamu aleykum. Ebu Katade dekhalel mescid. Bir rivayette de bize Zahiyyetül mescidle alakalı, iki rekat mescid namazıyla alakalı şöyle bir ayrıntı naklediliyor. Ebu Katade camiye girdi. Feveceden nebi sallallahu aleyhi ve selleme calisen beyni ashabihi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabıyla oturmuş bir şekilde bulunuyorken Ebu Katade geliyor camiye. Fecele sema'ahum. Ebu Katade namaz kılmadan gelip oraya oturuyor. Ebu Katade ne yaptı radıyallahu anh? İki rekat mescit namazını kılmadan Peygamberimizin ashabıyla oturduğu yere gelerek oturdu. فَقَالَ لَهُ مَا مَنَعَكَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَرْكَعُ Vesselam diyor ki, ey Ebu Katade. Bakın işin ehemmiyetine, önemine bakın. Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla konuşuyor. Sözünü bölerek, sözünü keserek Ebu Katade'ye dönüp diyor ki, senin diyor iki rekât seni iki rekâtla vaz kılmaktan alıkoyan şey nedir? Niye kılmadın? Bu kaderde diyor ki Ra'i tokejale sen wa naasuculuz sen de oturuyordun insanlar da oturuyordu sizler otururken buldum ben de geldim oturdum. Kale diyor ki Aleyhisselam f'e idar da kale ahadokumul mezcit fala yeclesi hatta yerki arkeatey. Sizlerden birisi camiye girdiğinde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 Artık aklın iç, içtihadatına gerek yok. Aleyhisselatü Vesselam kaldırmış. Hatta Aleyhisselatü Vesselam hutbedeyken, cuma hutbesindeyken, insanlara hutbe verirken sahabelerden bir tanesini, oturan bir tanesini ne yapıyor? Kaldırıyor. Sözünü kesip kaldırıyor. kalkıyor. Ebu Zerr Radıyallahu anh bir gün mescide giriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona diyor ki, اَرَكَعْتَ e اَرَكَعْتَيْنُ İki rekat namaz kıldın mı ey Ebu Zerr? فَقَالَ لَا Hayır. قَالَ قُم قُم kalk. فَرْكَعْهُمَا O iki rekatı şimdi kıl diyor. Yani Hadis ilminin lezzetini almayan, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin tadını almayan insanlara bu tür davranışlar ne geliyor? Böyle itici geliyor. Ya kardeşim sizler de yani böyle iki rekat namazmış, camiye girince oturmuş. Bırakın adam camiye gelmiş. Uğraşmayın insanlarla diyen zavallılar da var. Halbuki Nebi Aleyhisselatü Vesselam bakın ashabıyla oturmuş. Bir hususta onlarla konuşuyor. Arkadan gelen birisi var. Ona soruyor kıldın mı?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 İbn Hibban Rahimahullah diyor ki bu hadis-i sonra Ebu Zer hadisini Enne tahiyetel mescidi la tafutu bil culus. Mescit namazı oturduktan sonra ne yapmaz? Kaçırılmış olmaz. Bu hadis-i zikrediyor. diyor ki demek ki oturduğun zaman bile sonradan hatırlasan veya seni bir birisi uyarsa kalk hemen kalk. Evet. Diğer bir husus. Tabi bazıları soruyor. Hocam camiye girdik sabah namazı için. Ancak iki rekat sabah namazının sünnetini kılmak için bir vakit var. Tahiyyetül mescit mi kılalım, sabah namazının ilk iki rekat sünnetini mi kılalım diyen bir kimseye ne dersiniz? Evet. İkisini birden aynı niyetle kılabilirsin deriz. Hele bir de abdestini yeni aldıysan, hele bir de yeni abdest aldıysan, abdest namazının da niyetini yaparsın. Etti üç niyet. Başka? Ezan, kamet. Ezan nakamet. Evet. Arasında da namaz var. Etti evet. dört niyet. Dört, bir, i̇ki rekatta dört tane niyet ederek dört niyetin Allah'ın izniyle sevabını alırsın. Ama bir adam sadece sabah namazının ilk iki rekat sünnetini kıldıysa, kılmaya niyet ettiyse, niyeti oysa, ve iki rekat namazı kılıp oturduysa, Tahiyetül mescid, yani mescid namazını kılmamış olur mu? Üstünden düşer. Niye? Çünkü Peygamberimiz diyor ki iki rekat kılmadan oturmasın. Yani bu ister iki rekat Tahiyetül mescid olarak kıl ya da bunu ister iki rekat sabah namazın sünneti olarak kıl. Sen sabah namazın iki rekat sünnetini kıldığında ne yapmış oluyorsun? Zaten iki rekat namaz kılmış ve ondan sonra oturmuş oluyorsun. Bu sebeple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 Yani sabah namazından önce iki rekat camiye girdik, tâhiyetul... veya Mesela diyelim evimizde evimizde sabah namazının iki rekat sünnetini kıldık. Sonra camiye gittik. Camiye gir girmeden önce ne yaptık? Tayyitül Mescid namazını kıldık. Sonra vakit var. Kalktık abdest namazını kıldık. Olur Allah'ın izniyle. Ama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 Islahü'l Mesacit adında bir kitabı var onun. Mescitlerde yapılan hataların düzeltilmesi. Ondan yaklaşık 200 yıl önce yaşamış bir alim hemen hemen 100 küsür yıl. Diyor ki: "Kıra'atü sureti'l İhlas 3'en قبل إقامة الصلاة. Namaza kamet gelmeden önce 3 kere iklas okumak, ilanen ve bunu da bi ennehu setiqamu's salat. az sonra kamet gelecek." İlanı için yapmak bid'a la asla le, aslı olmayan bir bidattir diyor. Aslı olmayan bir bidattir. Bunu diyen Cemalettin el-Kasimi yani Şamlı Dimeşkli bir alim yani ne Muhammed ibn-i Abdülvahab ne Binbaz ne Albani'nin sözü bu ki onlar da bunun bidat olduğunu söylüyorlar da Burada niye vela hacetela diyor ki Cemalettin Kasimi buna bir ihtiyaç, bir hacet yoktur. Buna bir ihtiyaç bir hacet yoktur. Yahut şeyden önce tilavet e, kametten önce bir Kur'an'dan bir ayet okumak aynı şekilde bunların hepsi bid'attir.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 Araya sünnet sıkıştırmaya çalışıyor. Yani imam orada namaza durmuş, Fatiha'ya başlamış, bizim cemaat arkada geç gelmiş, sünneti kılmaya çalışıyor. İmamı ta nerede yakalıyor, yakalarsa? Son rekatta, tahiyyatta yakalıyor. Yahut yakalayamıyor, yahut yakalıyor. An Malik ibni Buhayne enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme raa raculen. Diyor ki Malik ibni Buhayne. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, o kadar kıymeti salatu yusallı raketeyin. Namaza kamet geldikten sonra, namaz kılan bir adam gördü. Peygamberül Aleyhisselam. Fakat manzarafı Rasulullah sallallahu aleyhi vesselam, namaz bitince, namazı Aleyhisselatü Vesselam bitirince, la tibihin nes, insanlar etrafına toplandı Aleyhisselam. Saber. Ve Allahü Teala bizi bağışlayacak. Pardon. İnsanlar bu adamın etrafına toplanıyor. Ve kâle lehu sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselatü vesselam diyor ki bu kamet geldikten sonra namaz kılan. Ve bugün hani gördüğümüz camilerde. Diyor ki As-subuha erba'an Sabah ne zamandan beri dört zekat oldu? As-subuha erba'an Sabah namazı dört zekat mı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 Sabah namazından sonra sabah namazının farzından sonra iki rekat sabah namazının sünnetini kılarken gördü. Faqala <gülüyor> dedi ki: "Ma hatani rük'atan?" Diyor Kalesiz Nedir bu kılındığın iki rekat namaz? Çünkü sabah namazından sonra güneş doğup bir mızrak miktarı yükselinceye dek namaz yasak. Diyor Kalesiz "Ma hatani rük'atan ya Kays?" Nedir bu iki rekat namaz? Ey Kays! Kultu ya Resulallah lem ekun salleytu rak'atayil fecri fehumâ hâtanî Ey Allah'ın Resulü! Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmış değildim. İşte bu iki rekatı ne yapıyorum? Sabahtan sonra kılıyorum. Başka bir rivayette başka bir rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam Kays'ın ki rivayette Kays'ın Rivayetinde bir adam diye geliyor, nakil geliyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki niye diyor bu iki rekat nedir? O da diyor ki bu iki rekat sabah namazından önce kılmadığım iki rekat. Rivayette diyor ki Kale aleyhi ve sellem. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı bunun üzerine? Sustu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sukut etmesi nedir arkadaşlar? Bir tasdiktir, ikrardır.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 Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu orada yapmazdı? Terk etmezdi. Onu hemen o anda uyarırdı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyra'nın rivayet etmiş olduğu bir hadis sana buyuruyor sahih hadise. <Sessizlik> <Sessizlik> İzâ uqîmetis salâh felâ salâte illel mektûbe. Namaza kamet geldiğinde kad qameti salah kad qameti duydun diyor ki aleyhisselam fela salate artık namaz Yok. yoktur illel maktuba farz olanların hariç sıkılacak olan farz namaz var bazı ilim ehli diyor ki yani namaz batıldır sen imam Allahu ekber demiş qamet geldikten sonra namaz farz namaz başlamış sen kenarda Nafile namaz kılarsan, diyor ki aleyhissalatü vesselam, فَلَا صَالَاتَ Namaz yoktur. Yani batıldır diyenler var. Ancak, yani namaza kametten önce başlamışsın ve namazı bitirmeye yakınsın. O zaman ilim ehli diyor ki namazına devam et. Sabah namazın sünnetini kılıyorsun. Artık kamet geldiğinde son teşehhüttesin. اَتَّحِيَّاتِ okuyorsun. Yani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 sen sabah namazının ilk rekat sünnetini ilk, sünnetinin ilk rekatını kılıyorsun. Rükudayken Sübhane Rabbiyel Azim derken kamet geldi. Ne yapacaksın? Namazı bırakacaksın. Yani namazdan çıkacaksın. Efendim? İkinci rekattasın. Ayaktasın. Daha zammı sureyi okuyorsun. Çıkacaksın. Çünkü sen zammı sureyi okuyup rukuyu yapıp secdeyi yapana kadar hele Türkiye'de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 işte alışmadığı için haftanın diğer günlerinde koşa koşa camiye geliyor. Bir de bakıyor kamet gelmiş eşofmanlarıyla. Arkadaşımız camiye girmiş. Ne yapması lazım? İmama uyması lazım. Ne yapıyor? Sünneti kılıyor. Sünneti kılıyor. Aleyhisselatü hadis çok açık. İvâ uqîmetis falâh felâ salâteh illâ el-mektûdâh. i̇bn Abdülber ne diyor bakın. اَلْحُجَّةُ اِنْدَ اَتْتَنَازُعِ اَسْسُنَّةِ <gülüyor> iktilaf olduğunda insanlar birileri yap, caizdir, birileri yapma, caiz değildir dediğinde diyor ki İbn-i Abdülbar Hüccet, delil, hakem kimdir? Sünnettir diyor hakem sünnet. Kimse ortaya artık o saatten sonra sünnet orada sünnetin hakemliği olduktan sonra aklını koyamaz kimse değil mi? Bana göre. Bize göre diyemez. Diyor ki İbn Abdül Abdülber. "Femen adla biha faqad falaha." Kim diyor sünnete varır, sünneti alırsa fakat aflaha. Ne demek aflaha? Kurtulmuştur. "Vatarakettanfula inde ikameti salah" وتداركها بعد قضاء الفرض اقرب الى اتباع السنه وترك التنفل عند الاقام عند اقامه الصلاه وتداركها بعد قضاء الفرض اقرب الى اتباع السنه يحيى بن عبد البر geldiğinde insanın nafile namazı terk edip çıkması ve farz namazdan sonra onu kılması akrabu ila tibae sünnet. sünnete daha yakındır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 O meclisede ki hoca arkadaşa sordu, ben de meşgulüm, telefonla konuşuyorum. Yanımızdaki arkadaş da Arap. Bu dedi bu arkadaş kim? Sofi mi? Tasavvuf erbabından mı? Tasavvuf Tarikatı mı? Arkadaş da yok dedi. Bu dedi Medine'de okumuş. Dedi, bu da dedi Selefi. Tabii ben telefonla konuşuyorum, bir kulağım da onlarda. Telefon konuşması bitti bu kardeşim dedim. İşte Arapça konuşuyoruz. O da biraz Arapça konuşuyor. Hayırdır, buyurun filan. Dedi ya işte nasıl yani Selefilik filan nedir bu? Hangi Selefilikten filan? Dedim ya bu Peygamber Aleyhisselam'ın Vesselam'ın ashabının Peygamberden aldığı Meşhur Öncü alimlerin, ilk üç çağdaki tanınmış alimlerin Söylediği akideye benimsemek budur. Yani adam medresede hoca Çocuklara Kur'an ezberletiyor.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 Kur'an-ı Kerim'de yedi yerde böyle söylediğini zikrettim sana. Dedim, şimdi kayyemin dediği gibi bırak Kur'an-ı Kerim'deki yedi yeri. Kur'an'la sünnette bine yakın ne var? Delil var. Nas var. Dedim, okumuyor musun Tebarek Suresi'nde? Emintum men bir yaksifabikumul ard. Göktekinin sizi yere geçirmesinden, başınıza taş emin misiniz? Tabi ben başladım allah Teala'nın kitabından, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden deliller zikretmeye. Aleyhisselatü Vesselam. <gülüyor> Bana güvenmiyor musunuz? <gülüyor> ben göktekinin eminiyim, güvendiği bir kimseyim. Hadisler. Dedim bu aynı zamanda Ebu Hanife'nin, İmam Bukhari'nin, Şafi'nin, Ahmet İbni itikadıdır. itikadadır. Ben karşıdakini ikna etmek için gereken her şeyi naklettim. Yanında da avamdan bir vatandaş oturuyor. O da az çok Arapça biliyormuş. O medresede eğitim almış. Yani 45-50 yaşlarında birisi. Dedim yani bu, böyle bir, bu, bu mesele böyle bir mesele. Burada dedim yani buna teslim olmamız lazım. o dedi olur mu dedi ya. Aklımızdan dedi ölçmemiz lazım önce dedi bunu. Hani biz derslerde alıyoruz ya sohbetlerde maturilik eşarıyla alırken diyoruz neden onlar 7 ya da 8 tane sıfatı ispat ederler? Çünkü akılları bu 7 sıfatı 8 sıfatı kabul ettiği için derler ki akıl bunu kabul ediyor biz de bu sıfatları kabul ediyoruz dedim yani hangi akıldan bahsediyoruz Yunan aklımı Hint aklımı Budist aklımı ben dedim yani bu mesele bu şekilde akıl mı akıl yok mu burada nasıl var ziyareten Allah bizim ona nasıl iman edeceğimizi de bizden daha iyi bilir bize bu şekilde hitap etmiş bu bizim ortaya çıkardığımız bir husus mesele değil Ve oradaki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 Ayetleri duyunca, hadisleri duyunca, fıtratın bunu gerektirdiğini duyunca ne yaptı? Aa, evet. yani Böyle bir şey de olabilir. Anında şüpheye düştü. Evet yani. Ama öbürsü ne yapmış? Akıl kirlenmiş. Kaçak var. Kur'an ve sünnetin yanında terazi olarak ne kullanıyor? Akıl kullanıyor. Hangi akıl? Yunan aklı, felsefesi. İşte buradan başlayarak arkadaşlar diğer meseleleri de buna kıyas edebilirsiniz. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın o kadar açık, o kadar sarih sözleri varken bir de bakıyorsunuz ki insanlar onun tam aksini yapıyorlar. Bırakın insanların onun tam aksini yapmasını, peygamberin söylediğini yapanları da ne yapıyorlar? Sanki peygambere muhalefet eden, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini çiğneyen, onu sayıp say saymayan insanlar ilan ediyorlar. Bu neden kaynaklanıyor? Bu İbn Abdul Bed'in dediği gibi hüccet olarak, terazi olarak, hakem olarak, Sünnet'in tayin edilmemesinden kaynaklanıyor. Her meselede, her meselede hakem olan, terazi olan nedir? Allah'ın Kitabı ve Peygamberin Sünnetidir. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi, "Enta'ze'atun fi şeyin, faruddu'u ila Allahi, Rasul". Bir şey de diyor. Nizaya düştüğünüz zaman, anlaşmaya düştüğünüz zaman bir şey Arapçada nedir bu? Nekira. Ne demek nekira? Herhangi bir şey. Büyük, küçük. Büyük, küçük. Herhangi bir mesela de ihtilafa düştüğünüz zaman, evet. nizaya düştüğünüz zaman ne diyor Allah sonra? فَرُدُّوهُ <gülüyor> <gülüyor> Onu da götürün. اِلَى اللّٰهِ Allah'a وَرَسُولِهِ Adama ayet söylüyorsun, hadis söylüyorsun diyor, iyi de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 diyor ki ne bir rivayette Tirmizi rivayet etmiş bu hadisi. Hani Yasar Mevlâ İbn Ömer, Ömer'in mevlası, hizmetkarı Yasar diyor ki Ra'an İbn Ömer ve ana usalli ba'de tulû'il fecr. Diyor sabah namazı vakti girdikten sonra İbn Ömer benim namaz kıldığımı gördü. Faqale ya Yasar ey Yasar inna bakın sabah aman. Sahabe direkt hüccet, sünnet. Diyor ki, ey yesar i̇bn Ömer, diyor ki, ey yesar, inne Rasulallah, sallallahu aleyhi ve sellem karaca aleyna ve nahnun salli hâzih Nebi aleyhissalâtu bizim yanımıza çıka geldi ve bizim bu namazı kıldığımızı gördü. Fekâle, dedi ki aleyhissalâtu vesselâm, liyubellig şâhidakum, şâhidukum gâibekum. Burada hazır olanınız, hazır olmayana tebliğ etsin, bildirsin, nakletsin. La tussalu ba'de'l fecr illa secdayn. Fecrden sonra imsaktan sonra sadece ne kılın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? 2 rekat sünnet kılın. Sabah namazının sünneti. Hatta buna ilgili olarak İmam-ı Şafii da zikrediyor. Said bin el-Musayyib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 Namaz kılma, ne onu. Bu adam da biraz zeki, diyor ki ya Eba Muhammed yüzdü bu Nilahu as Yani Allah şimdi beni bu kıldığım namaz sebebiyle bana azap mı edecek yani? Ben sorumlu mu olacağım? Namaz kılıyorum yani. Birçok insanın verdiği cevap da bu değil mi? Cahil cevap. Dersin bak, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecede hususi bir ibadet yapmak yasaktır rivayet Müslim'de Nebi Aleyhisselatü vesselam diyor ki: Cuma gecesini ne yapmayın, ibadete haskılmayın. Gündüzünü de oruca haskılmayın. Bakın şimdi memlekete bu akşam perşembe geceleri yani yarınki gece Perşembe Cuma bağlan gece camilerde nikah tazeleyen mi? Değil mi? İtikat tazeleyen mi? Yasinler okuyan mı? Evlerde toplanıp özel ibadetler yapıp Yasinler tebarekler okuyan mı? bundan hepsini görürsünüz. Bunlara dediğiniz zaman ya yapmayın. Vali'nin cevap aynı bu adamın verdiği cevaba benziyor. Ne dedi bu adam? Şey e, Allah beni bu iki kere kıldığım namazdan dolayı beni hesaba mı çekecek? Şimdi bunlar da diyor ki ya Kur'an okuyoruz, kötü bir şey yapmıyoruz ki yani. Kötü bir şey Yapıyoruz da Allah bize bundan dolayı hesaba mı çekecek? Ne diyor Said bin Musayb? Cevap olarak Evet sen diyor Allah sana bundan dolayı değil Resulullah'a muhalefet ettiğinden dolayı ne yapacak? Azap edecek, hesabı çekecek. Bir tarafta peygamberimiz böyle buyurmuş, diğer tarafta böyle yapıyorlar. Evet burada kalalım. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse kaldığımız yerden Devam edelim. Subhanak Evet. Bu meselelerle alakalı, namazlarla alakalı var mı sorusu olan? Evet. Evet. namazı bırakacağız yani. Namazdan çıkmak güzel Evet. Namazdan nasıl çıkacağız? Güzel bir soru. Nafile namazı. Sünneti kılıyoruz. Kamet geldi. Namazdan çıkacağız. Bazıları sağ selam vererek çıkıyor. Hayır. Senin içinden namazı bırakmaya niyet etmen yeterli. Yani ben namazdan çıkıyorum. Namazı bitiriyorum. Demen yeterli. Artık ondan sonra sağ sola selam vermene gerek yok. Evet. Var mı oradan sorusu olan? Diyorlar ki müezzin kamet okurken insanlar da müezzin içinden tekrarlanması gereken evladığı için. Evet. Müezzin kamet getirirken çünkü rivayetlerde "İza semi'tumü'l muezzine müezzini duyduğunuzda fakulû mithle mâ yekûl" dediği divain lafzından dolayı müezzin kamet getirirken onun getirdiği şekilde onu tekrarlamak da meşrudur, müsteaptır. Bu şekilde de Lezne Daime fetva vermiş. Bununla da amel edilebilir. Evet. Burada yaptığımız bekleyelim yoksa. Doğru olan hı hı. imama nerede yetiştiysen Orada imama tabi olmak yetiştin. de yetiştin Allahu Ekber deyip hı hı. Secdeye gideceksin O rekat Sayılır mı sayılmaz mı sayılmaz Tafsili ayrıntısı bu derslerde Önümüzdeki haftalarda gelecek Evet başka bu, e, Namazı eksik yaptım Her dördüncü rekattayız e, Yani eksik oldu Gene secdeye gideceğiz Sayı Seyir seycezi yapacağız. Yapacağız Hı. ama e, dördüncü rakattayız. Teverruk yapacağız. Teverruk tabii, Teverruk halindeyiz. Sonra seyce yapıyoruz. Ondan sonra selam vereceğiz. Hı. Evet. Onunla. Günürken, totu, totu, totu, Namaz kılarken sütre ile sütre var değil mi sütre? Hı. Sütrenin arasından çocuk geçmeye çalışırsa o çocuğu ne yapacağız? Önümüzden geçirmeyeceğiz. Engel alacağız. Ne geçiyorsun sen? Nebi Aleyhisselatü Vesselam Bırak Akıl bali olmayan, mükellef olmayan çocuğu Önünden bir Hayvan geçmeye çalıştığında Koyun geçmeye çalıştığında ne yapayım Aleyhisselatü Vesselam Göğsünü Duvara doğru, doğru dayayarak Engel olmaya çalışıyor. Hayvana engel oluyor. Hepsi, bütün çocuklar Al kucağını, kucağını al, kucağını da namaz kıl. Evet, başka soru sorulan yoksa bununla yetinelim. Önümüzdeki hafta Çarşamba-Cumartesi günü Riyaz Usta'nın dersinde buluşmak üzere.